<Gülüyor> Allah Teala'nın kitab-ı aziz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İzessemâ'u faturat ve izel kevekebünteseret ve izel biharu fujiret ve izel kûrubu siret. Alimet nefsun mâ kademet ve ahharat. İle âhir ayeh azim. <Gülüyor> nur iman ile kalpleri türnur. Allah'a secde etmekle yüzleri mesrur. Cümle enbiyalar serdarı, serveri, sebebi ilkat -i adem, sebebi alem olan Muhammed Mustafa'ya iman etmekle, imanlarını kemale irdiren, kıyamet gününe inanan, hakkın cennetine talip, rızasına ragip, cemaline aşık olanlar. Okumuş olduğum ayet-i kelime gayet de şiddetli ve dehşetli kıyametin efsafını beyan eden bir ayettir ki, bu muhakkak böyle olacaktır. Kıyamet üç kısımdır. Bir kimse öldüğü vakitte onun kıyameti kopmuş demektir. Zaten zahirde kainat büyük, insan küçük görünse de hakikatte alim kübra insan, kainat alim-i Bir kimse öldü mü o kimsenin kıyameti koptu demektir. İki, bir milletin istiklali elinden gitti mi, o millet düşman, ve zalim yumru altında inlemeye başladı mı o milletin de kıyameti kopmuş demektir. Hocam, Peki. Kıyamet üç kısımdır. Birisi insan öldü mü o kimsenin kıyameti koptu demektir. Zira insan zahirde küçük, hakikatte büyük alemdir. Bu kainat zahirde büyük, hakikatte küçük alemdir. Kıyametin birisi insan öldü mü onun kıyameti kopu demektir. Yani bir bina yapıldığında mı yıkılır. Bir kimse doğdu mu ölür. Bir kimse bir yere toplandı cemaat oradan o dağılır. Adetullah böyledir. Sünnetullah böyle kurulmuştur. Doğmasa ölmez. Yapılmazsa yıkılmaz. Öyleyse her şeyin bir nihayeti vardır. Bir sonu vardır. Ancak sonu olmayan evvelerin evveli, ahirlerin ahiri allah Teala ve tekaddes hazretleridir. İkinci kıyamet orta kıyamettir ki bir milletin istiklali gider, o kafir ayağı altında kalır, serbestçe Allah diyemez, ipet ırızı ayak altında ezilir, namusu, mukaddesatı. O da ikinci büyük kıyamettir, orta kıyamettir. Bir kıyamet var diye o kıyamette bu gördüğümüz kainatın yıkılmasıdır ki bu olacaktır. İşte okuduğum ayeti kerime Kur'an-ı Kur Celil'den, bu kâinatın yıkılmasına dair olan ayet-i terimidir. İnşallah duyuruyoruz. Dört büyük melek vardır. Bunların her birinin bir vazifesi vardır. Kâinatta hiçbir şey fuzuli yaratılmamıştır. Herkes bu aleme bir vazifeyle gelmiştir. Herkes vazifesini ikmal eder ve buradan çıkar ve gider. Kimine külah düşmüştür, kimine şapka, kimine haç düşmüştür, kimine ay yıldız. Kimine la ilaha illallah, kimine küfür düşmüştür? Elhamdülillah ki bizlere külah biz. Yani Allah'ın Allah kulları pek sevgili olan Muhammed'in ümmetindeyiz elhamdülillah. Bize bu düşmüş kısmetin üzerinde. Yine ayrı ayrı vazifelerimiz vardır. Mesela dersin ki, arkadaş gel bu sene hacca gelirim dersin. O der ki şu binayı bitireyim de öyle geliydi der. Sen hacca bile gelirsin, o adam binayı bitirmiştir fakat Binanın içine girmek nasip olmamıştır. Çünkü vaziyetezi binayı bitirmektir yalnız. Size girmek değil. Bitirir ve gider ahirette. Tefham. İftah aynı et. Gözlerini aç, düşün. Düşün, taşın, tefekkür et. Bir saat tefekkür 60 sene ibadetten, 70 sene nafile ibadetten daha efteldir. Ama cahilin düşüncesi onu tecelline götürür. Biraz ilim sahibi ol. İlim de Allah'ı bilmektir. Allah da Allah'la bilinir. Elimizde Allah bilinmez. Hak Teala kendisini bildirmezse bilemezsin. Kamyon dolu kitap okusan yine bilemezsin. Bulamazsın. Olamazsın ham gidersin buraya. Çünkü buraya fıtat İslam üzere doğarız. Bazen İslam üzere yaşarız ve İslam üzere ölür gideriz. Allah şunlümüze böyle nasip eylesin. Şenemiz İlahi İlahi İlahi ile kapansın. Amin. Yine bu dünyaya insan İslam fıtat üzere doğar. Anası vası kafirdir. Ondan görü terbiye üzere kârlılığa gider. Ve öyle gider ahirete. Yine bu aleme bir insan fıtratı İslam üzere doğar, kür üzere yaşar. Fakat doğduğu ekildiği gece kadir gecesidir. Kur'an'ın nüzül ettiği gecedir yani. Allah onu ne yapar? Son nefeste bana iman nasip kılar. Kürler yaşadığı halde cehenneme bir sivil kaldığı halde bir karış böyle girmesine iş kitaba taahhülü eder. İman üzeri senesi kapalı. Öyle gider ahirete. Çok mühim bu konuştuğumuz söz. Size i̇şte yalnız bunun mü ehem, mühim olduğunu şöyle hatırlatayım. Hepiniz içindesiniz de bilmiyoruz. Bilemeyiz yani. Balık suda olduğunu bilmez. Onun gibiyiz biz. Allah nimetleri etrafımızda böyle sarmıştır. Fakat bunun farkında bile değiliz biz. Olamıyoruz. İnşallah oluruz. Günde sünnetiyle vacibiyle sünneti müvekleri, sünneti gayrimekleri va farzı vacibi 40 vekat namaz vardır. Kılıyor musun namaz? Kalbin temiz kalba. Biz temizlemeye çalışıyoruz, kılıyoruz. Temizlemeye çalışıyoruz. Bir türlü temizlenmiyor. Güç, çok güç. Ama bazı görüyoruz kılmayanlar hep kalpleri temiz maşallah. Onlara lüzum kalmıyor namaza. Bu kafaları bırak. Sana bir önder var. Üsvetün Hasene. Kim biliyor musun? Serdari Ekrem. Allah'ın ismiyle daima ismi anılan. La ilahe illallah Muhammed Sulla. Sana öndere olmuş... Hatta o kadar ibadet etmiş ki ayakları mübarek, ayakları şişmiş. İbadetler. Elhamdülillah. Sonra Allah demiş ki, ona Kur'an-ı Kur Kerim'i inzal etmiş ayetle. Taha demiş. Sevgili Taha. Sana biz Kur'an'ı merşekat indirmedik. İlla tezkileler, limen yakça Allah'tan korkanlar için bir tezkiredir derdir demiş. Hatırlamak. Unutulanları hatırlamak. Alim ervahı. Eleştü bir rabbüküm. Bez ve hatırlamaktır. Allah'a verdiğin sözü hatırlamak. Daha çok hatırlanacak şeyler var. Yine o resul demiş ki, bu ara gözlerden yaşa Ya Allah senin hiç günahın yok, masumsun sen. Günahsızsın, Mas Allah seni masum yarattı, halk etti. Bu kadar, ne kadar namaz kılmak, Rabbime şükretmeyeyim mi demiş. Rabbime şükretmeyeyim mi demiş. Yine Hz. İlyas ölüyormuş, Herkes ölecek ya ama hayvan ölür. İnsan ölmez, olur. Peygamberler ölmezler, olurlar. Büyükler olur, küçükler ölür. Hayvan ölür. Bak sana görmüyor musun? Veratikulülimen yüktelüfisi ve illahi emmat ayetini okula kalkma ne diyor Allah? Siz hak yolunda bulunanlara ölü demeyiniz. Orada ölenler katlı Allah yolunda. Onlar ölü değildir, onlar uludur diyor Allah. Dirdir diyor, uludur. Diyor. Onu söylüyorum ya. Ağlıyormuş. Melek-i demiş ki ya Nebiye Allah demiş İlyas Peygamber'e. Ağlamanızda hiç hacet yok. Siz bir peygambersiniz. Şimdi kavramınız cennettir demiş. Ona ağlamıyorum ya Melekül i Mevd. Niye ağlıyorsunuz? Rabbime ibadete doyamadım demiş. Devamlısı var. Onun için bu kafayı bırak. Beş vakitte mazgıl lazım olacak sana. Senin bürakın bineğin namazındır. Seni Allah'a ileten odur. Ama namazı kıldığımda kütüde güzel ahlak sahibi ol. Haram yeme ne? Haram yersen yem namazın cevabını başkasına verirler. Sen yorgunluğunu kalır. Yetersen Allah, yetişmesi onu günah Allah sana yüklerler. Geçiyoruz. 40 dakikada ihdene sıra müstakim diyoruz. Bak tercümelerine bak Kur'an tercümü var Ya Rabbi, sana giden yolda ayağımızı sabit kademet, ayağımızı kaydırma. İman çenemizi kavama diyoruz. Allah Teala alaeddeler. Günde 40 defa. Farkında mısın? İhtine sılatı müstakimin o kadar mühim. Evet. İsrafil melek var. Onun eline Allah bir şey vermiş. Nefha. O daima Cenab-ı Hakk'ın emrine mütezir bekliyor. Dört melek var. Melekül mert o aşk ile maşuku birbirine kavuşturur. Aşıklar var ya Allah'a sevenler. Muhammed'i sevenler var sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimizi seversen sallallahu aleyhi ve sellem. He? İmanın kemale girer. Onu sevmeyince yollamazsın. En kestirme yol Resul-i Ekrem'in muhabbetiyle Allah'a rutsal. Ondan başka yol yok. Çok yollar. var. Et-turuku ilallâhi bi'enfâsı helâik el nefesinin her sayısınca Allah'a aidan yol var. Bütün yollar kesilmiş ancak bir kapı var. Bab-ı Muhammediyet orada gidiyor. En kısa kestirme yol. Hazreti Resul-i Ekrem'i şefi getirdin mi Allah kabul eder her şeyi. Adem bile öyle yapmış Adem Aleyhisselam. Üçü sene ağlamış işte, da... Babamız bir 300 sene. Rabben âlemlerin en hüsnâ ve en taksira ne avâtır <gülüyor> rahmenâ le neyul en me'l 300 sene. Sonra 3 sene sonra kalbine şu ilham gelmiş. Ya Rabbi, Habibin Ahmed Resulü Muhammed hamil olduğun nur Muhammed hürmetine ben afet demiş. Af olmuş. Hatta Allah sormuş Hazreti Adem. Ya Adem, hamil olduğun nurun İnimdeki faziletini nereden bildiğin demiş. Bana ruh verdin mi kırdı ya abi? Nereye baktım senin isminle onun ismini bir gördüm demiş. Hep beraber yazmışsın. Anladım ki bu kâiyat onu hürmetine haklı oldu Levla kelevla, kema eflak hadisini, hadis hakkında bazıları mevzu diyorlar ama el fazı belki, manası değildir. Manası değildir. bunu ehlene söyledik. O nefhayi hazır bekliyor. Bey bekliyor. İkinci melek Ezra Aleyhisselam. Aşıkı maşuka el giriyor, götürüyor. Yahut aşıkı maşukundan ayırıyor. İki türlü. Ezra'nın yaptığı vazife budur. Birisi mamur haneleri harap eder. Buradaki sevgililer seni ayırır. Ağlay ağlay. İkisi birisi ayırır. Malından mülkünden. götürür. İkincisi buradan o tarafa yüzlerim dönenler Dünyadan ve ehli dünyadan yüz çevirenlere onları cenab Hakk'a iletir. Her eve gelir, davetsiz gelir. Her eve uğrayacak, hepimizin yanına yaklaşacak. Sakın ha böyle makam mı hakarette Ezrail gibi herif diye konuşma öyle sakın ha. En son ondan görüşeceksin. Aleyhisselam diye konuş. Ağzını topla. Allah'ın büyük meleklerine, meleklerin rusullerine hürmetkar ol. Ekseriye bizim halk tabakası bilmez. Bir Abu Sülveci adam gördü mü? Ezar gibi adam der filan. Sakın öyle demez falan. Birkaç yüzü vardır. Amelin ne şekildeyse öyle görünür sana. Amelini tatil et. Aynayı kırmaya kalkma. Yüzündeki karayı sil. Yüzünde karalı aynaya da vakitte aynada kara görür. Aynayı kırma. Yüzündeki karayı silersen sana ayna içini temiz gösterecek. Geçiyoruz. Üçüncü melek. Nikâindir. O taksimat erzak eder. Rızıkları taksim eder. Allah ne takdir ettik herkes için. Hiç boşuna çalışma. Topladığın senin değil. Buradan geçer senin. O kadar. Topladığın senin değil. Kimi kim için topluyorsun? Allah sonumuzu, akıbdımızı hayra yiye. Zekatını veremezsin. Sadakanı dağıtamazsın. Toplarsın. Toplarsın. Kimin için acaba? Bilmiyorsun. Götüremezsin yanında. Ben. Dördüncü de Cebrail Aleyhisselam'dır. Bu da peygamberlere nazir olan vahitiren melektir. Bu İsrail'in vazifesi elinde bir sur vardır. Düdük. Doğru bekler böyle. Hatta hala ne vakit ki ona işaret verecek? O bir kere üfürdü mü sema çatlayacak işte anıttığım ayet-i kerim'in manası. Sonra yıldızlar dökülecek, denizler kaynayacak, kabirler eşirecek. karışık olacak kainat. Bir müddet öyle kalır. Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi oyalan, bu yalan, biraz da sen oyalan. yalan sonra Allah-u Teala seslenir kainata. Limenil mülkül <gülüyor> yevm Hani mas sahipleri, ordu sahipleri, enarab ve kübrü ala diyen firavunlar, yer tanrılığı yapan Nemrutlar. Ne oldunuz? Hani, hani ordularınız benimliyordu. Hani İskenderler, Sezarlar, Hani Şiitler, Bosoniller? Ses yok. Hiçbir canlı kalmamış. Sonra Cenab-ı Hak eline cevap verir. Lillahil Vahidil Kahhar. Allah. In. Mülk Allah'ındır. Hem bugün hem yarın. Bunu böyle bil. Zaten mülkü ve evladı kendine müzaf kıldığında fitne olur. İnnema emvalikum ve evladikum fitne. Kendine müzaf kılarsan, benim malım, benim evladım diye fitne olursunuz. Allah'ın olduğunu söylersen, fitneden kendini halat edersin. İkinci sefer, Cenab-ı Hak Emre Ferman buyurur. İhya eder israfıyla. Üfürür israfil suğru. Kıyamın yenzurun. Bütün kabirler ışılır. Yerden otlar biter ilk baharda. Bütün insanlar yerden giderler ve mahşere yollanırlar. Evvela haşt olan kimdir bilir, bilir misiniz? Sevgili Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Dört melek gider Allah'ın emriyle Hazreti Peygamber'in kabrinden bir nur üç beş eder. Kainatı kapar. Nurun olduğu yere. ve i Kerim dirilir kalkar. Mubalık başlarından toprağa dökerek sakallarından görül dökmeliği. Hani benim ünitlerim ya Cebrail'de. Bizi sorar evvela. Sen peygamberi sorduğun var mı? Günde kaç defa soruyorsun bakayım. Resulullah'a kaç defa atıyorsunuz günde? Evvela seni sorar, beni sorar. Nerede ümmetlerimdi? Yoksa cehennemin kenarında mı bıraktın ya Cebrail? Nizandan mı bıraktın? Sıratta mı onları? Vallahi ya Resulullah evvela sen ihya oldun. Senden evvel birilerin yok. Evvela. Evveli haşır sensin. Dikkat selamü aleyküm size selamu aleyk ya, haşır diye selam verdim mürakabiner ve bütün Ümmet-i Muhammed'in müttakileri, Ümmet-i Muhammed'in müttakileri ittika sahibi ol. Ne demek biliyor musun? İttika sahibi sana bir şey ne böyle? Bir işe bir zaman düşün böyle. Bu Allah yanına makbule geçer mi geçmez mi? Makbule geçmeyeceğini ağzına onu terk ettir. Bu ittika sahibi derler. Bunun daha yüksek bir mertebesi vardır veya sahibi vardır. Ona da olursan daha ala olursunuz. Çünkü Allah'ın Allah en kerim kulu Allah'tan korkandır. Allah öyle ilan etmiş. İnne ekreme küm indallaha etkâkû. Ne yaparsan yap, Allah seni görmekte. Nerede olursan ol, Allah seni görmekte verilmektedir. Her yaptığını işitmektedir. Bunu hatırla çıkarma. İki şeyi unutursan, halak olun demektir. Biri Allah'a, biri ölümünü. Bunları unuttun mu, halak olun demektedir. Hatırla hiçbir zaman çıkarın. İbadet ve taatına devam. Ölünceye kadar. Da Melek-ül Mertburi'ye oturuncaya kadar ibadet ve taata devam. Lisanın Allah desin, kalbin Allah aşkına. Lisanın salavatı şehir edersin, kalbin aşkı Muhammed'le vursun. Alnında Allah'a secde içeri bulursun. Seni kurtaracak olan odur. Senin nicaatın orada. Ve yollanılır mahşere, nizan kurulur. Amal-i salihata ağır gelenler cennete. Günaha çok gelenler bu tarafa ayrılır. Şefaate Resulullah haktır. Günahkarlardan milyonlarca insana Resulullah şefa adı ver. Kısa kesiyoruz. Sülaha cennete kafirler nara ayrılır. Ben tazü yevme eyyühe l-mürzülümün ayetini misalemizle. Salihler zahidler cennete varır. Aşıklar didara gider. Allah cümlemizin akıbetine hayır eyleye. Allah cümlemizi zat cennetine dahil kılır. Dünyada tebliğ kulağını ayırmaya. Vallahi bir yadarı selam.